Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Soru soruldu, imam nikahı nasıl kıyılır? Öncelikle şunu ifade edeyim ki kardeşlerim, nikahın resmisi ya da imamı diye bir şey olmaz. Önemli olan nikahın kıyılış şartlarıdır, kıyılması için gereken şartlardır. Peki bunlar nelerdir? Birincisi icab kabul şartı, yani nikahı teklif eden ve nikahı kabul eden, Kişilerin kabul ettiklerine dair, teklif ettiğine dair ve kabul ettiğine dair lafızların söylenmiş olması. İkincisi, iki erkek şahitin bulunması. Hanefi mezhebine göre kadınlardan da şahit olabilir. Ama diğer mezheplere göre iki erkek şahitin olması gerekir. Üçüncüsü, velinin izni. Yani evlenecek olan bayanın velisin izni gerekiyor. Bu hususta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan Şöyle bir hadis var, velisiz nikah asla caiz olmaz buyuruyor. Bu birçok hadis kaynağında geçmektedir. Bunun dışında mehir belirlenmelidir. Kadın kocasından zifaf nedeniyle yani bir hak talebinde bulunabilir. Bu bir mal olabilir, para olabilir, altın olabilir ya da başka bir şey olabilir bu mehir belirlendikten sonra nikah için şartlar tamamlanmış olur. Her işte olduğu gibi hayırla başlamak için besmeleyle ile başlanır. Ve rivayet edilen hadis-i şerife göre şu dua okunabilir. اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ ve nestaînehu ve nestaûfiruhu ve naûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i amâlinâ men yehdihillâhû fe lâ mudille leh ve ve eşhedü en lâ ve Muhammeden abdühû ve resûlühû duası e, okunabilir bunun anlamı şudur Hamt ancak Allah içindir ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resuludur. İşte bu duayı yapar karşılıklı olarak şahitlerin huzurunda e, yani nikah teklifi yapıldıktan sonra kabul edildikten sonra şahitlerde şahitliğini beyan ettikten sonra bu duadan sonra duanın bitiminde e, dua, nikahı kıyan kişi e, Allah ikinizin nikahını bereketli kılsın diyerek bu nikahı gerçekleştirmiş olur.